onlar kفرu billahi ve onlar Allah ve رسولüne küfür etmişlerdir. Kفرu <gülüyor> yani inkar ettiler. Bunda küfre düştüler. Ve matu vehum fasikun fasık olarak öldüler. Yani oradaki fasıklıktaki anlam küfür üzeri olan fısttır. Yoksa bir müslümanın e, hatadan veya nefsine uymasından ötürü uyguladığı yaptığı fıst değil, istediği fısk değil buradaki fıstık Maide suresindeki küfür olan fıstık türündendir. <gülüyor> Bu ayeti de 85. ayetinde verdim zannediyorum. Ve la tu'jibke amwaluhum ve auladuhum inma yuridullahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum Bu ayeti de daha önce açıkladık. Onların malları, evlatları senin hoşuna gitmesin ne yapmıştık? Münafıkul suresinin 5. de örnek vermiştik. Ve izâ unzilet sûratun Bir sure indirilince ve o surede en âminû billâhi E Allah'a iman ediniz. Allah'a iman ediniz. Yani Allah'ın emirlerine kulak verin ve itaat ediniz. وَجَاهِدُوا ف۪ي مَعَ Onun Resulü ile Allah yolunda cihad edin. Denilince, اِسْتَذَنَكَ اُلُوَ الْطَوْلِ minhum, Onlardan güç ve kuvvet sahibi, mal, mülk sahibi, evlat sahibi olanlar gelir, senden izin isterler. Ne derler? وَقَالُوا ذَرْنَا nekun مَعَ الْقَاعدِينَ Bırak bizim oturanlarla beraber, geride kalanlarla beraber kalanmış. Yani o Müslümanların yanında olalım. Sanki bir menfaatleri dokunacakmış gibi onlara. Radu bi an yakun ma al geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Kadının zihade gitmesi farz değildir. Ama farz aynı olduğu zaman elinde ne gerisi onunla mukâmet edecek? Wa tubi ala kulubihim onların kalplerine mühür vuruldu. Tubi'a, tab edildi. Ne? Nifak ve küfür. Fahum la yefgahun, insanın kalbine nifak ve küfür damgasını Allah Azze ve Celle vurursa, insan fahmetmez. E niçin bu insan fahmetmek isterken Allah bunu kalbine mühür vuruyor? Seçme hakkını vermişti ya, seçmede Allah'ın davetine kulak vermeyip, nefsinin ve şeytanın tağutun davetine kulak verip isticabette bulunduğu için, allah Teala onların kalplerini elini hani. önledi. Lakin el fakat ancak Rasûl vellezîne âmenû Rasul Rasûl ve kendisiyle beraber iman edenler, câhedû bi-emvâlihim ve enfusihim. Bakın bu ayetler geldiği zaman, Resul ve kendisiyle beraber iman edenler. Hemen sahabenin faziletini hatırlayacaksınız. Yok bir felsefeci çıkacak şuradan bir şey diyecek, başka bir zındık çıkacak şuradan bir şey diyecek, falan sahabi böyledir, filan böyledir, ya böyledir. Bunlara asla kulak vermeyeceksiniz. Rabbinizin kitabı, sahabenin ahlakı hakkında en bir hüccet ve delil ve tasdiktir. Onun dışında hiç kimsenin sözü sizi bağlamasın. Onlar Allah'ı yalanlıyorlar, onlar Allah'ın Resulünü yalanlıyor. En günahkar arkadaşımızı o kadar eleştirmeyiz. Ama bir Ebu Hureyye'ye olan düşmanlığı zındıkların ve fasıkların, sokaktaki çıplak gezen bir kadına olan adavetinden daha fazladır. Peki ya, bu kin, bu gayz nereden kaynaklanıyor? Adamın içinde düşman yanardağı var, kalbi kaynıyor. Çünkü onlar Allah Resulü'ne düşmanlığını nasıl ortaya koyacaklar aslında? Öyle. Câhedû bi'emvâlihim ve enfusihim. Mallarıyla ve nefisleriyle cihad ettiler. Canlarıyla ve mallarıyla cihad ettiler. Ve ulaike lehumul khayrat. İşte onlar için hayrat vardır, hayırlar. Hem dünyada hem ahirette. Ve ulaike lehumul khayrat onlar için o hayırlar vardır Allah'ın vaad ettiği hayırlar ve ulaike humul işte onlar felaha kurtuluşa erenlerdir. Felah bulmuş olanlardır. A'adda Allah lehum cennetun tecri min tahti'l enharu kalidin fiha. Zalikel fauzul azim. Allah onlara içlerinden nehirler akan ve ölümsüz olarak kalacakları cennetleri hazırlamıştır. Şimdi işte dünyada ölümden korkmanın sırrı nedir? Hikmeti veya illeti sebebi nedir? Hazırlan cennetin hazırlandığına inanmamaktır. Cennetin hazırlandığına inanmamaktır. Namazı terk, fısk fujur işlemek, içki içmek, kumar oynamak, zina yapmak, zina yaptırmak zina müesseseleri kurmak da Allah'ın katında azab olduğuna iman etmemektir. İşte ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Bu gerçekten asıl büyük kurtuluştur, fevuz. Mesela herkes bir yarışa giriyor dünyada, bir iş yapılıyor, o onunla yarışıyor, diğeri öbürüyle yarışıyor, diğeri öbürüyle yarışıyor, Nedir ortaya konulan bir ödülü ve armağanı, hediyeyi kazanmak için. Öyle mi? Burada feuz derken Allah-u Teala aslında bizim Allah için ahiret için yarışmamız gerektiğini de vurguluyor aynı zamanda. Çünkü feuz kelimesi yarışmanın sonucunda insanın elde ettiği bir başarının mükafatıdır, karşılıdır. Ona Allah-u Teala el feuzün azim, en büyük başarı, en büyük ödül alma. O gün orada ödül töreni yapılacak. İman edenler, salih amel işleyenler, malları ve canları ile cihad edenler, Allah'ın katındaki o ödüllere hak kazanacaklar. Ama insanların verdiği ödülleri önemseyenler ve insanların verdiği ödülleri öne çıkaranlar ve çok üstün tutanlar, ahirette Allah katında hiçbir şeye sahip olamayacaklardır. وَجَأَ <gülüyor> الْمُعَذِّرُونَ Şimdi, <gülüyor> ne oldu? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> Tebuk'tan döndü. Biliyorsunuz, Tebuk yolda birçok hadise oldu, Tebuk gazvesinde. Giden münafıkların yolda Rasulullah'ı katletmek için, öldürmek için giriştikleri komplolar vardı. Rasulullah tabi dönerken ayetlerin bir kısmını yok komplolara haber veriyor. Daha sonra münafıklar gelip özür dilemeye çalışıyorlar. Bedevi Araplar, Ağrab denen kimseler geliyor. وَجَاءَ الْمُعَذ۪يرُونَ مِنَ الْعَرَابِ لِيُؤْذَنَا لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا اللّٰهُ وَرَسُولَهُ Araplardan muazzir yani bir anlamda özür dileyenlerdir, bir anlamda mukassirundur. Yani kusuru olan, taksir yapmış olan fakat aslında gitmek isteyip de inkarından veya nifakından gitmemiş olanlar vardı. İki anlamada geliyor o muazzirun kelimesi kendilerine izin verilip kalmaları için ve kaderledine kedaullah Bazıları Bazılar hiç izin istemediler, onlar da oturdular. ve varasulehu Allah'ı ve Rasulünü inkar ettiler. Keda bu yalanladılar, yalanladılar. Kedaullah varasulehu keda bu anlamında da de vardır. Kedaullah varasulehu Allah ve Rasul'u yalanladılar ve inkar ettiler anlamına geliyor. Ve onlar kaldılar. Seyyusibu'l-levine <gülüyor> kafaru kafir olanların başına onlardan kafir olanların demek ki kafir olmayanlar da vardı ki onlar ileride ayetler izah edecek. Onların bir kısmını allah Teala bağışladı. Onlardan kafir olanlar için acı verici bir azap vardır. Çünkü onlar artık Allahu Teala onların tövbesini kabul etmiyor. Çünkü içlerinde sakladıklarını dışa vurmaya çalışsalar dilleriyle yalan söylemiş olacaklar. Ama asıl niyetleri o olmadığı için istigfar ve tövbe olmadığı için Allah Teala onların tövbesini kabul etmedi. Ve onların küfür üzere ölmelerine hükmü verdi. Bakın, bazıları der ki nasıl olur Allah bazı insanları küfür üzere ölmesine hüküm verebilir? İğfiru limen yeşa ve bu, limen yaşa. dilediğini mağfiret eder veli dilediğini azap eder yani aslında insanlar Allah'ın iradesine müdahale etmek istiyorlar İşte bu kelam ve kullerinin getirdiği hastalıktır onun için birileri çıkıp diyebiliyor ki ya nasıl olur bütün bu kadar insanın cehennemde yanmasına insanın gönlü razı olur. Ben kendimin orada yanmasına gönlüm razı mı olmuyor ki bu kadar insanı nasıl insan Allah'a layık görebilir çadır çatır cehennemde ebedi yakmasını? Seni ebedi cehenneme koyacak olan Allah'ın iradesini Allah iradesini haşa belirlerken sana mı sormuştu? Sen kim oluyorsun ki? İnsanları ebezi cennette bırakan Allah'ın nimetlerinden çok hoşlanıyorsun, hoşuna gidiyor. Allah'ın o sıfatlarını kabul ediyorsun, öbür taraftaki sıfatlarının tecellisini kabul etmiyorsun. İşte Musa Bi Giev, Muhittin İbn Arabi gibi Allah'ın laneti onların üzerine olsun, böyle felsefeleri İslam'a sokmuşlardır. سَيُّسِيبُ <gülüyor> الَّذ۪ينَ Kafir minhum azabun elim onlardan kafir olanlara çok şiddetli bir azap elim acı verici bir azap gelip dokunacaktır. Tabi bu insanlar arasında gitmeyenler vardı. Onların mazeretini de Allah Teala belirtiyor. Dolayısıyla bizim için de böyle olanlar içinde nedir? Bu ayet kelime bir bağışlama izin ver mazeret ayet kelimesidir. Lesa <gülüyor> ala al-du'afay, walla ala al-mar'da, walla ala al-ladhin ma ''Haracun izâ nasahû lillâhi ve rasûlihi mâ alel muhsinine min sebîl veallâhu gafûrurrahîm'' Zayıf olanlara, hastalara ve cihad için infak edecek bir şeyi olmayanlar hakkında onlar için bir kusur, bir günah yoktur. Onların yapamadıklarından ötürü Allah onları günahkar olarak kabul etmez. Günahkar olarak onlara bakmaz. Ne şartla? İza nasahu lillahi ve rasulihi Rasulullah ne demişti? Ed-dinu en-nasihah. Ed-dinu en-nasihah. Ebu Davut'a üç kez. Ed-dinu en-nasihah. geçer bu hadis. Nedir? Din nasihattir. Dediler ki, "Kalu limen ya رَسُولَ الله. Söyledi: "Allah ve Ressamı ve Müslümanların ve onların genelini için. Çünkü onların dua etmeleri Kimin içindir nasihat? dediler dedi ki onların arkasında, onların arkasında, onların için, onların arkasında, onların arkasında, onların arkasında, onların arkasında, onların arkasında, onların arkasında, onların Peki Allah'a nasihat eder miyiz biz? Size nasihat et, ediyorum desem, ne anlarsınız bundan? Aslında biz de bu kelime yanlış kullanıyor kavram. Nasihat kavramı, nasaha, saf, halis olmak anlamındadır. اِذَا نَسَحُ لِلَّهِ Allah için dinlerini, imanlarını niyetlerini halis kıldıkları zaman, muhabbetle Allah'a itaat edip bağlandıkları zaman, اِذَا نَصَحُ o rasuli yani Allah'a itaat edip, Resul'e itaat edip, Allah'ı sevip, Allah'ın Resul'ünü sevip, yapamadıklarından ötürü mahzun olmalarından ötürü Allah onlara nasih diyor. Nasihat etmek anlamında değil. Zaten nasaha kelimesi içinde etmeyi barındırıyor Arapça'da ama Türkçe'de değil. Bağlılıktır. Hak olan şeyi yapmaktır. İslam'da dinin nasihat olması odur. Yani din nedir? Din itaattir. Din bağlılıktır. Din doğruluktur. Din güzel söz söylemektir. Din helal yemektir. Fısk işlememek, haramdan, mekruhlardan uzak olmaya çalışmaktır. Bunlar hepsini içeriyor. Onun için nasaha kelimesi, burada bazıları tercüme etmişler. İşte meal müştehitleri karşımıza çıkarmışlar. Bir de bak Allah Allah'a nasihat edenler, Rasulullah'a nasihat edenler. <gülüyor> İlginç. İşte bu bu cehalette allame olanlar Müslümanların başına çok bela açtılar. مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ Muhsin olanlar için herhangi bir ukubet ve ceza yoktur Allah katında. İki şey söylüyor burada allah Teala. Ne söylüyor? Ne söylüyor? İki şey söylüyor. Birisi nedir? Nasihat kelimesi. ikincisi nedir? Muhsinin, nasihun ve muhsidun. Nasihun, itaat eden insanlar. Takva ehli olan insanlardır. Muhsinin, her şeyi Allah'ın rızası için yapan kimsedir. İki tane kavram geldi karşımıza. Birisi nasih, birisi muhsin. Yani nasihat, birisi diğeri de ihsan. Ve men ahsanud mimmen esleme Yüzünü Allah'a tam tevcih edip yöneltip yönünü aslında yüz irade ve fiilimizin tamamıdır. Allah'a yöneltip de ben Müslümanlardan diyenimden daha güzel sözü kim olabilir? Kim ondan daha güzel din sahibi olabilir? şeklindeki ayet-i kerimeler aslında burada Muhsin'i bize ifade ediyor Vallahu gafur rahim Allah ise Allah çok bağışlayıcı ve çok acıyıcıdır. Niye? Hasta gidemezse sakatlar gidemezse Allah yolunda infak edecek devesi yok, malı yok ayakkabısı yok, elbisesi yok gidemiyor. Çünkü gitse Müslümanlara yetecek o kadarını Müslümanlar kendileriyle alıp götürüyorlar. Dolayısıyla gazveden geri kalan bu türlü maziret sahibi olan insanlar için ne yoktur? Allah ve Rasul için nasihatta bulundukları zaman yani bağlı olduklarında ve ihsan üzere iman ettiklerinde onlara bir ceza, bir ukubet yoktur. Allah onları affedecek, Allah onları bağışlayacaktır. O iki şarta bağlı olmak kaydıyla değil mi? وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ Bu ayetin onun devamıdır. وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجْدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْ وَأَعْيُنْهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ Bu yedi sahabi hakkında inmiştir. Bir rivayette Ebu Said El-Hudri bu hadisi rivayet eder. Gelirler ashabtan bazıları, Resulullah derler ki, ''Ya Rasulallah, bize de bazı şeyler ver, bize de deve ver, bize kılıç bul, biz de katılalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara ne deve bulabilir, ne de kılıç bulabilir. Gazveye katılabilmeleri için hiçbir yardım yapamaz. İşte sana gelip de kendilerini deveye ata işte bindirip gazveye çıkarman için sana gelenler sana gelip de sen kendilerine ben sizi kendisi, kendinizi yükleyeceğim bir şey bulamıyorum deyip de senin yanından ayrılıp çekilip gittiklerinde Allah yolunda bir şeyi infak etmeyi, infak edecek bir şeyi bulamayan ve gözleri yaşla dolan o insanlar da hariç. Gözleri yaşla doluyor. Ben niye gidemedim diye. اِنَّمَا السَّب۪يلُۜ Burada sebil, hükümdür. Fi سَب۪يلِ yani fi yani, حُكْمِ اللّٰهِ جَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ yani, جَاهَدُوا ف۪ينَا Ayet-i Kerime. Bizim için cihad edenler diyor allah Teala, cihad edenleri Andolsun ki biz kendi yollarımıza ileteceğiz. Laneh diyan nahsubulana. Burada sebil hüküm anlamındadır. İnne'l sebilu hüküm, ceza ve ukubet, kimin içindir? <gülüyor> Alellezine yestezinunuk ve hum Onlar fakirdi bir şey bulamadılar. Resulullah'tan onlara bir şey veremedi. Ancak ceza ve ukubet Allah'ın azabı kimin üzerindedir? Zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Radu, razı oldular. Razı olmak çok ciddi bir kavramdır, öyle basit bir şey değil. Razı olduğu şey hakkında her şeyini feda edersin. Yani bütün kalbinle, ruhunla o şeyden memnun olmak, ona teslim olmaktır be, en yakun ma al Geride jird kadan ihtiyar yaşlı kadınlarla beraber olmaya razı oldular ve tabanla ala kulubihim Allah onların kalplerine tab etti istediği yazdı fehum la yalemun onlar artık bilmezler yani ilmedip anlayamazlar ya taziruna ileikum buna rağmen gelir özür dilerler sizden İzaracı atum ileyim onlara döndüğünüzde veya onlara dönünce iki anlamda. Sahih. De ki onlara kul, la tahteviru sakın özür dilemeyin, hiç mazeret beyan etmeyin, len minelakum size inanmayacağız ve sizi doğrulamayacağız. Çünkü Allah biliyor onlar iman etmeyecek. Qaddeb be Allahu min akbarikum Allah bizi sizin haberlerinizden bilgilendirdi. Yani sizin yaptıklarınızdan bizi haberdar etti. Vahiy indirdi. Ve seyer Allah'u Allah görecektir. Sizin amelinizi amelekum ve rasuluhu ve rasulü de sonra thumme turaddune çevirileceksiniz. Kime? İle alimil gaybi ve şehadeti gaybı insanların görmediğini bilmediğini, gaybı bilen, şehadet aleminde olan her şeyi bilen Allah'a çevirileceksiniz ve feyunebbi'ukum bima kuntum ta'amelûn işlemiş olduklarınızdan, yapmış olduğunuz şeylerden Allah sizi orada tek tek tek haberdar edecektir. Çünkü herkesin defteri verilecek, herkese sicili gelecek önüne, ameli gelecek, ameli ölçülecek, tartılacak, biçülecek. 80-95. ayet-i kerimeyi ben Halif bölümünde yeminlerden bahsederken anlatmıştım. Seyehlifûne billâhi lakum izan qaleptum ileyhim lete'uridu anhum fe'aridu anhum innehum rissun ve me'vâhum cehennem ucezâen bima kânu yeksibûn ben bu ayet-i kerimeyi anlattım. Hani yemin ederler onlara döndüğünüz zaman işte kendilerine razı olmanız için ben bunu izah ettim. Değil mi? Dolayısıyla geçmiş derslerimizde naklettiğim, izah etmiş olduğum ayet-i kerimeleri ben açıklamıyorum çünkü sizin çalışacağınıza inanıyorum. Bu bir emanettir. Bak ben sizin çalışacağınıza inanıyorum diyorum. Siz de susuyorsunuz ve ben de Allah'a şahit tutuyorum. O zaman çalışacağız. Çünkü benim de farzımdır, bu sizin de farzınızdır çalışmak. Bana da farz vacip <gülüyor> mesela. Size de vaciptir. Çünkü Allahutaala ya eyellezine amenu dediği zaman seni beni ayırmıyor ki ey mühendis iman edenlere, doktor iman edenler, Allah. Ey köylü iman edenler, ey işçi iman edenler demiyor. Ya eyellezine amenu sınıf farkını tamamen yok etti, kaldırdı. Irkı, rengi, dili, mesleği Zenginliği, fakirliği hepsini kaldırdı Allah katında. Hepiniz Allah katında birsiniz. yahlifuna lakum li tardau anhum Kendilerinden razı olmanız için yemin ederler. Yemin ederler. Fe in tardau eğer siz onlardan razı olsanız bile onlardan razı bile olsanız fe <gülüyor> inna Allah la yarda ani'l kavmi'l fasikin Allah Asla ve katiyetle fasık olan topluluklardan razı olmaz. Şimdi gelin halimize bakın ve Allah'ın yardımını isteyin. Fasık bir topluluğa Allah'ın rahmetini nasıl diliyorsunuz? Dilersiniz, dileyebilirsiniz ama Allah etmeyeceğini söylüyor. Münafıklara rahmet etmeyeceğini söylüyor. Ve o münafıklarla kalpleri benzeşenlere de Allah'ın rahmeti gelmez. Kalpleri benzeşmeyecek, simaları benzesmeyecek. Mümin münafıklardan ayrılacak, müşriklerden ayrılacak, farklı olacak. Ama yeni dünya düzenine iman eden müfsit yazarlarımız, maalesef müminle münafık arasındaki farkları hiç gündeme getirmiyorlar gazetelerimizi, yazılarımızı, çizerlerimizi, dergilerimizi okuyunuz, yüzde kaç kişi müminle kafir, müminle münafık, müminle müşrik arasındaki farkı gündeme getirip, bizim imanımızın olup olmadığını bize hatırlatıyor. Zannederim yüzde beş, yüzde on yoktur. Bu kadar ciddi ve önemli yani mesela aslında. El-ağrabu eşeddu kufran ve nifakan... وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُ حُدُودًا مَا أَنْزَلَ ala عَلَى رَسُولِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ El-A'râb, o Bedevi Araplar, Allah'ın nifakta ve küfürde, küfürde ve nifakta daha şedittirler. Yani Medine'deki münafıklar o kadar kafir, o kadar şedit değiller küfürlerinde ama, onların dışında cahil olan, o Bedevi Arap denilen kimseler, gerçekten çok münaf münafıklarında ve küfürlerinde çok şiddetler. Bugün de okumuş olan aydın münafıklar, o günkü cahil, cahiliyedeki münafıklardan daha şiddet ve onlar gibi şiddetlidirler küfürlerinde. Aydın münafıklar, okumuş yazmış olan münafıklar, çağdaş demokrat münafıklar, köylü münafıklardan daha şiddetli ve daha şiddetlidirler. Durum aksine inkılap etti. Onlar Allah'ın indirdiğini hudutları haddi bilmemekte, onlar diğerlerinden çok daha müsaittirler. Yani buna daha yatkındırlar. Allah çok bilir ve çok hikmet sahibidir. Ve minel Arap tamam Araplardan kafirler var, münafıklar var. Peki Arap'tan hiç Müslüman yok muymuş? Var. Allah'ım da söylüyor. Ve minel Arap, men evet o ayete gelmedik henüz ve minel a'rabi men yettehizu ma'yumfik mağram ve mağraman ve yetarabbesu bikumu devair <gülüyor> aleyhim dairatu sev'i ve allahu semiyun alim araplardan öyle kimseleri vardır ki infak ettiğini ceza kayıp hüsran olarak görür veya müslümanların başına bir kakınç olarak görür sizin başınıza belaların, musibetlerin azapların gelmesini bekler Ya yatarabbes gözetler böyle gözetler, ah şu Müslümanların başına bir iş gelse, ah şunlar şu boykotu yaptıklarında, ah şunlar şu vaazı ettiklerinde, ah şunlar camide bunu konuştuklarında, ah şöyle yaptıklarında başlarına bir şey gelse, bir polis bassa, bir kurşuna dizse, asker onları bir tarasa, hep bunu bekliyorlar. Bugün bunu söylüyorlar kardeşim. Bugün bunu söylüyorlar. Ben de Kur'an'ın o gün münafıkları Müslümanlara söylediğinin benzerini, bugünkü münafıklarının böyle söylediğini söylüyorum. Aleyhim dairatu sav'i inkar, <gülüyor> reddet. Küfür ve fitne dairesi onların başındadır. Onlar o fitne ve küfürden riddetten kurtulamayacaklar ve Allah'ın huzuruna kafir olarak gideceklerdir. Vallahu semiyön alim Allah çok işitici ve çok bilicidir. Onların söylediklerini istiyor, onların yaptıklarını ve yapacaklarını biliyor. Ama Araplardan ömül el-Arabi men yümenu billahi ve Araplardan öyleleri vardır ki bedeviler içerisinde. Allah'a ve Resul'e iman eder. Ahiret gününe de iman eder. Ve yettegizu mâ yunfiku qurubatun, qurubatin indallâhi ve salavat irrasûli. Burası da önemli bir konu. Nedir o? Araplardan öyleler vardı ki Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. Ve Allah yolunda infak ettiğini Allah'a yakınlığı elde etmek için yapar. Ve ayrıca Allah'ın yakınlığını kazanabilmek için Resul'ün kendisine duasını ister. Onun için sadaka geldiği zaman, zekat geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara, müminlere, mücahitlere yardım gönderen, zekat gönderen, sadaka gönderenlere Allahümme salli aleyhim derdi. Allahümme salli aleyhim ya Rabbi onlara Salat getir. Ne demektir ya Rabbi onlara salat getir? Allah'ım onları bağışla, onlara merhamet et, onları mağfiret et, onların günahlarını sil. Onlardan razı ol demektir. Öyleyse Allah Resulü'nün salavat getirmesi nedir? Bizim için bir kurtuluş, Allah'a yaklaşış vesilesidir. Peki Allah Resulü bize salat getirirse, bize dua ederse bizi Allah'a yaklaştırır mı? Bu yaklaştırır değil mi? Sahabeye yaklaştırdığı gibi. Ya biz ona salat ve salam getirirsek? He, o da bizi yaklaştırır değil mi? Men sallâ aleyhi salâten sallallahu biha aleyhi aşran. Kim bana bir salat getirirse yani Allah'ıma sallâ alen nebi derse Allah bunun da ona on kez mağfirette bulunur. Yani bir salavata karşı ona on tane mağfirette bulunur. On günahını on hatasını ve kusurunu Bagışlar, ela <gülüyor> inneha qurbetun lehum, dikkati çekiyor. Ela haberiniz olsun, farkında olun, dikkat edin. O nedir? O Allah yolunda infak ettikleri ve Peygamber'in duasına talip olmaları var ya. İşte bu onlar için Allah katında bir yakınlıktır. Seyyidülhumullah fi rahmetihi hem yakınlığa ula